Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim, toplumlar da çocuklar gibi büyüyorlar, yaşlanıyorlar. Çocukların bize göre basit oyunları bir tür toplumların da kendi aralarında insan kitlelerinin, devletlerin kendi aralarında oyunu gibidir. Biz çocukları oynuyorlar diye görüyoruz, göklerden melekler de koca koca kitlelerin dünya üzerinde oynadıklarını görüyoruz. Yap, boz diye çocukların oynadığı şey, devletlerin kitlelerin de çapında yaptıkları işlerdendir. Dün hayatın vazgeçilmez bir parçası gibi kanunlaştırılmış şeyler yapılmış oluyor. Bugün gereksizmiş o deyip iptal ediliyor, yap, boz oynanıyor. Sağlığımızla ilgili insan nesli olarak yaratıldığımızdan beri Adem Aleyhisselam'ın ilk çocuklarından beri yap boz oynuyoruz. Bir zaman sağlıklı olmak için şuna dikkat etmek lazım deniyor. Başka bir zamanda ona gerek yokmuş şuna dikkat etmek lazımmış deniyor. Elbette ölmemek için, sağlıklı yaşamak için insan mücadele edecek. Bu normaldir, böyle olmalıdır. En doğruyu keşfedeceğini zannedene kadar da bu oyun devam edecek. Sağlık konusunda bir örnek vermek istiyorum. Bundan 150 sene önce insanlar soğan, sarımsak, ot, biber, bir şeylerden ilaçlar yapıyorlardı. Onlar da yaşıyorlardı. Doktor olanlar da ot'tan, biberden bir şeyler yapıp insanlara yediriyorlardı. Bugün insanlık binlerce ilaç çeşidinin bulunduğu eczanelere sahip oldu elhamdülillah bir eczanede belki üç bin bin çeşit ilaç var gerçi hastalık sayısı da öyle büyük rakamlara ulaştı ama her halükarda Allah'a hamd ediyoruz baş ağrısı için onlarca ilaç çeşidimiz var mide ağrısı içinde yüzlerce ilaç çeşidimiz var. Bu bir anlamda büyük bir nimet. Ama başta tıp adamları olmak üzere, insanlık bugün aman ilaçtan uzak durun der gibi feryat etmektedirler. Yakın zamanlara kadar, bu ilacı çocuktan uzak tutun yazardı ilaç kutularında. Çocuklardan uzak tutun denir. Şimdi doktorlar, tıp adamları ilaçtan uzak durun diyorlar. Hem ilaç yazıyorlar hastalara hem ilaçtan uzak durun diyorlar. İlaç kulik bir insanlık olduk çünkü. Ekmek peyniri almaya gidiyorum der gibi doktora ilaç yazdırıp geleyim demek iş haline geldi. İlaçsız yaşayamaz olduk. İlaçlar da ottan, sarımsaktan, soğandan, prasadan yapılmadığı için umumiyetle bedenimiz kimyasallaştı. Petrol ürünlerinden adeta yapılmış şeyler, laboratuvarlarda üretilmiş nesneler bizim yaşama şartımız haline geldi İnsanlık ilaç konusunda bir çıkmaza düştü ama 30 sene önce bu ilaçlar keşfedilirken her birine ödüller veriliyordu törenler yapılıyordu bakıldı ki ilaç konusunda abartmış insanlık. O kadar ki, şimdi bir açık oturum yapılsa, insanlığı silah sanayi mi tehdit ediyor, ilaç sanayi mi tehdit ediyor, tartışılabilir bir konu olmuştur bu. İnsanlığın geleceği açısından, ilaç sanayinin, Sektörleşmiş hali, silah sanayinin sektörleşmiş haliyle yarışıyor şu anda. Ama biz bireyler olarak, doktora gittik, aile hekimine ilacı yazdırdık, bakkaldan ekmek aldık gibi rahat ediyoruz. İlaç yazdırdım, ekmek aldım gibi geliyor bize. Kuş bakışı, insan toplumunu seyreden, Bilim adamları ise insanlığın geleceği açısından büyük bir tehlike olarak görüyorlar bunu. Önce ödül verdiler bu ilaçları keşfedenlere. Aşırılığa gidildiği için doktorların hastaya bir bardak su içler gibi her gün bundan bir şişe iç demelerinden bilim adamları korkmaya başladılar. İnsanlığın geleceği ne oluyor diye. Bu şu anda çözülebilir bir sorun mudur? Hiç zannetmiyorum. Kimse de böyle bir zanda bulunmuyor. Neden? Çünkü hem ilaçtan ciddi servet elde eden, silahtan daha fazla ilaçtan para kazanan bir sektör var. Bunlar kolay kolay ekmek kapılarını kapattırmazlar. Hem de, bedava yaşamaya alışmış bir nesil var hem sigortası devletten olacak hem ilacı devletten olacak hem şöyle bir egzersiz yapayım baş ağrım gitsin demeyecek hemen hap alacak hapçı deyince argoda başka bir şey anlaşılıyor uyuşturucu kullanan anlaşılıyor da yaşlısı ihtiyarı herkes hapçı zaten Kaç hap kullanıyorsun sorusuna bir sayayım diyerek cevap verebiliyor insanlar. Yakında yolculuğa çıkarken ilaç çantası diye bir çanta da taşınacak. Başının ağrısı için, gözünün ağrısı için, tansiyonu için, kolesterolü için, her şey için bir hastalık. Bu araya araya bulduğumuz bir bela mıdır? Başımıza örülmüş bir çorap mıdır bilmiyorum. Bu bilimsel bir tartışma konusudur ama... Bir kolesterol belasını tıp mı başımıza bela etti yoksa insan bünyesi mi üretti yoksa ilaç sanayi bundan tank tüfek satmaktan daha fazla kar ettiği için mi bunu bize yaygınlaştırdılar tartışılacak konular bunlar. Korkarım bunlar tartışılıp anlaşıldığı zaman hapçılıktan başka yaşama tarzımız olmayan bir zamana gelmiş olacağız. Şimdi insanlar benim ağrım dursun da egzersiz yapmadan ağrım dursun da ne olursa olsun diyerek yaşıyorlar. Bunun bedelini ödediğimiz zamanlar Allah muhafaza buyursun geri dönüşü olmayan bir yola mı girmiş olacağız? Evet bu sözlerimiz hastanemiz olmasın doktorlara gitmeyelim ilaç üretilmesin diye değil tıp Allah'ın bir nimetidir nasıl onu yok sayarız ilaç da Allah'ın bir nimetidir nasıl onu yok sayarız ama bir tas yoğurt yemek kadar sağlıklı değildir hiçbir ilaç bunu vurgulamak istiyoruz yeni gelen nesil daha doğmadan iğneyi yiyor hapı doğmadan yiyor anne karnında tedaviye başlanıyor ilaçsız ayakta duramayan ilacı artık bakkaldan ekmek alır gibi almaya mecbur bir nesil geliyor. Bu bir abartıdır. Hayatın doğallığından koparıldığının göstergesidir. İnsanlar ancak takviye ile ayakta durabiliyorlar. Motora yağ katılıp sürtüşmesi önlendiği gibi insanlar da ancak ilaçla solunum yapabiliyorlar. Ancak ilaçla dopingli ayakta durabiliyorlar. Şimdilik sporcular doping yapıyor. Herhalde yakın zamanda evlenen gençler de doping yapacaklar. Doğum yapacak kadınlara da doping ilacı verilmesi gerekecek. Çünkü herkese şu inandırıldı. Yaşayamazsın ilaçsız. Olmaz. Olmaz, ilaçsız olmaz. Allahu Teala sanki bizi hep defolu yaratmış gibi, arızalı yaratmış gibi. Haşa. Yüz sene önce insanlar hastane diye bir kelime de tanımıyorlardı. Bu gidişatı elbette devlet çapında bile çözmek mümkün değil. Devletler arası bir sorun bu. Çünkü senin devletin tedbir alsa bile, öbür devlet ilaçtan geçinen bir sektör sahibi olduğu için seni engelleyecek. Önüne barikat koyacak. Bu sebeple bu insanlığın, yani nükleer savaş sorunu diye bir sorunu olduğu gibi, kimyasal ilaç diye bir sorunu var ama biz vatandaşlar olarak buna ikna edildik belki de bu konuşmam bile gereksiz yersiz neler söylüyor şeklinde itilecek bir konuşmadır ama insanlığın içinde kafası fazla çalışmayan biri bu gerçekleri söylemeli madem kafası çalışanlar ilaçla yaşamak istiyorlar ilaçsızlığın da hayat tarzı olduğunu aslında takviyesiz yürüyebilmemiz gerektiğini, değneğin, ihtiyarın işi olduğu gibi, ilacın da artık çaresi kalmamış, yaşayamaz insanların işi olması gerektiğini vurgulamak, bir insanlık görevi, Müslümanlık olarak bunu üzerimizde mecburiyet hissettiğimizi söylemek zorundayız. Ortada iki sorun var kardeşlerim. Birincisi, biz dünyayı, haddinden fazla abarttık, ebedi kalmak için geldik zannediyoruz, bu yüzden de, cennete girmek için yaşadığımız halde, dünyaya da kalmak için yaşıyor görüntüler veriyoruz, sorulduğunda cennete gideceğiz diyoruz, ama bakıldığında 70 senelik hayatımıza gitmeye hiç niyetimiz yok, cenneti istiyoruz ama, gitmesek daha iyi olur, gibi düşünüyoruz, dünya, putumuz oldu dünyaya fark etmeden tapınmaya başladık bunun içinde ebedi dünyada kalmak çalışarak yorularak mümkün olmadığından bize yaşama garantisi veren sigorta anlayışı put oldu lat ve uzadan daha değerli bir put oldu sigorta aynı şekilde emekli maaşı almak yani çalışmadan bir maaş sahibi olmak yaşamaktan cennete girmekten her şeyden daha önemli hale geldi. İdrakimizde. Böyle bir anket yapıldığında kimse buna evet demiyor. Ama asıl gaye nedir sorulduğunda şöyle bir emeklilik hissiyatı hemen yakalanı veriyor. Bu ilaca da yansıdı. Doktora bağımlılığımıza da yansıdı. Ev alırken hastaneye yakın bir yerden ev alma duygusuna da yansıdı. Kadına da yansıdı, erkeğe de yansıdı, hocaya da yansıdı, cahile de yansıdı, herkese yansıdı. Neden? Çünkü asıl dayanmamız gereken Allah'tı, asıl gitmemiz gereken yer cennetti, dünya bu değerlerin yerini sinsi bir şekilde alınca, başımız belaya girdi. Halbuki Allah bizi, Kısa bir zaman dünyada kalmak için yaratılmıştı. Beyinlerimiz, kalplerimiz, bedenimiz, kaslarımız kısa bir zamana ayarlıdır dünyada. Uzun zaman diye bir ayar getirince fabrika ayarlarımıza ters bir beden sahibi olduk. Aslında 70-80 sene mücahitlik yapabilecek 80 yaşından sonra Eyüp Sultan diye bir semtin kuruluşuna sebep olacak bünyelerimiz var bizim. Medine'den Konstantiniyye'ye at üstünde, deve üstünde yürüyerek 80 yaşından sonra gelinebilir aslında. Gelen var çünkü. 80 yaşından sonra gelen var. Ama biz fabrika ayarlarımız olan, şöyle bir 80-90 seneden sonra Allah'a gitmek, cennete gitmek, arzusuna ters bir yönde ebedi kalmak iki yüz sene üç yüz sene Nuh Aleyhisselam'ı niye Allah anlatıyor demek ki bin sene kalınabilir ana standart Nuh Aleyhisselam tebliğde cihatta sabırda yok Nuh yaşamakta var ama Nuh Aleyhisselam gibi deyince kaslarımız tepki gösterdi beynimiz bunu kabul etmedi kalbimiz böyle yaratılmadı ciğerlerimiz böyle yaratılmadığı için ciğerlerde solunum sorunu çıktı bu sefer çünkü ciğer bir körük gibi e bilemedin 150 sene dayanabiliyor. E bunu illa 1000 sene dayanmak için yorduk biz. Bu sefer kaslarımızda, ciğerimizde, beynimizde arıza göstermeye başladı. Yani temelinde dünyaya tapınır gibi yaşama hastalığımız bulunuyor. Bu hastalığa da ne ilaç dayanıyor ne de hastane dayanıyor. Bu hastane örneğinden bir yola çıkacağım kardeşlerim. Bu çıkacağım yol şudur. Bugün çocukların bile kullandığı bir kelime var. Psikolojisi bozulmuş beyefendinin. Psikolojisi bozuk. Yaşlısı ihtiyarı, köyde yaşayan, şehirde yaşayan herkes psikolog mübarek. Herkes psikolojiden anlıyor ama herkesin de psikolojisi bozuk. Psikolojiyi iki ayırma ihtiyacımız var. Birincisi beyinde bir arızadan kaynaklanan ancak ilaçla belki de ameliyatla tedavi edilebilecek elle tutulur gözle görülür bir hastalık. Bu daha çok psikiyeti dediğimiz bir hastalık uzmanlığı gerektiren branş buna tedavi olmak buna diyeceğimiz yok. Beyindeki bir hasardan kaynaklanır. Ancak bir de ucuz psikoloji var. Ucuz psikoloji ne kardeşlerim? Biz ümmeti Muhammed olarak Kur'an terbiyesiyle yaşayan bir ümmetiz. Yaşamamız gerekiyor. Asr suresini Allah bize eğitim malzemesi olarak göndermişti. Biz Müslümanlar olarak birbirlerinin dertleriyle ilgilenir. Birbirlerine iyiliği tavsiye eder. Kötülüğü alıkoyar. Birbirlerine sabretmeyi aşılar bir ümmetiz. Ümmet idik olmalıyız. Olmalı idik. Çocuk, Babasına sinirleniyor, Psikoloğa gidiyor. Baba çocuklarından illallah ediyor, Psikoloğa gidiyor. Maymuncuk, Anahtarlar olur ya, Psikolog öyle bir şey. Hanım kızıyor, Psikoloğa gidiyor. Kocası kızıyor, Psikoloğa gidiyor. İşçi patrona darılıyor, Şöyle bir psikoloğa görünüyor. Patron, Patron, Ulan maaşlarını veriyorum bunlar beni dinlemiyor bir psikoloğa görünüyor. Maymuncuk anahtarı gibi bir şey her kapıyı açıyor psikolog. Psikolog ne yapıyor peki? Hoş geldiniz diyor. Şu formu doldur önce diyor. Kimsin seni tanıyor? Şikayetiniz ne diyor? Oğlum beni dinlemiyor. E bu zamana çocukları böyle siz daha çok sabırlı olun. Şöyle böyle. E Sabrı ben kullanıyorum tabii. sabır demiyordur o. Daha böyle şöyle olun, böyle olun. Film izlettir ona. Kız arkadaşıyla çıksın, dolaşsın. Sen göz yum biraz diyor. Sen köye git yaz köyde kal. Ne diyorsa artık. Bir saat sonra da oğlu geliyor. Babam beni hiç saygı göstermiyor. Arkadaşlarımla dolaştırmıyor. Delireceğim bak intihar ederim diyor. Ya otur diyor. İhtiyarlar öyle olursan idare et diyor. Ben tabii böyle sembolik ifadelerle anlatıyorum. Şüphesiz bir bilim dalı olarak psikoloji bu kadar basit değil. Ama birinci örneğim hastaneydi ya. Hastane ve ilaç için ne demiştik? Gerekli olan bir şeyi abartılı kullanınca bilim adamları çıktı bugün, şu ilaca karşı tedbir alınsın dedi. İnsanlığı ilaçlardan kurtarın dedi. Kimyasal bir nesil geliyor başımız belaya girecek dedi. Üçüncü neslin bile sakat doğma tehlikesi var. Annelerin babaların kullandığı ilaçlardan dolayı hastanelerde, farklı şekillerde yaratılmış nesiller doğuyor. Tedbir alın dedi. Şimdi ben de diyorum ki, insan olarak Allah ayaklarımızın üstünde durmak için yarattı bizi. Eğer biz, her canımız sıkılınca psikoloğa gitmeye kalkarsak, çok sinirlendim ne yapayım deyince, e biraz çay iç gelirsin deyip, çay içmeyi bile psikologtan soracaksak, Ders çalışamıyorum ne yapayım deyince akşam televizyonu kapat, erken kapat yoksa çalışamazsın. Ha, televizyon kapatacakmışım deyip çocuğun ders çalışmasında en belirgin yanlışları bile psikologtan öğreneceksek. Mesela kadın temizlik hastası. Psikoloğa gittip ne kadar temizlik yapması gerektiğini öğrenecekse. Kadın veya erkek pis, temiz değil, dişini temizlemiyor çorabını kirleniyor temizlemiyor bunu da gidip psikologdan dişini temizlemen lazım diye öğrenecekse Allah aşkına anne kim baba kim bu dünyada anneler babalar ne öğretecek camilerde imam efendiler niye ehiyâül umuddin okuyup da insanlara bu öğütleri vermiyorlar biz diş temizliği öğrenmeyi psikoloğa para vererek mi öğreneceğiz Hani biz tawaasav bil hak ve tawaasav bis sabr. Hani evliya, bazı mevliyau bazı. Hani birbirimizin velileriydik biz. Hani emri bil maruf yapardık, nehyani'l münker yapardık. Kardeşlerim, psikoloji bir ilim dalıdır. Bütün ilim dalları gibi şeriatımız Psikolojiye de hürmet eder. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta, psikoloji, insanlığın muhtaç olduğu bir ilim dalı olarak, öğrenilmesi farz-ı kifaye bir ilimdir. Müslümanlar psikolog yetiştirmelidirler. Ama, bu, okaba hastalarının, istifade ettiği bir ilim dalı olmalı. Müslümanlar, canı sıkıldıkça, tırnağını kemirir gibi, Psikolog kemirmemeli. Bir benzetme yapmaya çalışıyorum. Ne tıbbı ne psikolojiyi tahkir etmiyorum. Ama tıbbı ilahlaştırmak neredeyse doktorlar yarattı bizi. Diyecek hale getirmek, cebin ilaç dolu dolaşmak, ne hale getirdi insanlığı bunu gözümüzde gördük. Tıp şu kadar bin seneden beri insanlığın ortak mesleğidir psikoloji o kadar eski değil şunun şurasında 150-200 senelik bir ilim dalı psikoloji ama biz psikolojiyi ilim olarak görmeliyiz psikolojiyi 3 insandan biri muhtaçsa neyse o bile çok demeliyiz 100 insandan bir kişi psikoloğa gitsin diyelim Ya neredeyse hangi saatte kahvaltı yapacağımızı bile psikoloğa mı soracağız Hani yetiştirdiğimiz neslin kudretli anlayışları bugün belki böyle değil ama 20 seneyi bulmaz da insanlık yolculuğa gidiyorum otobüsle mi gideyim uçakla mı gideyim diye psikoloğa sorarsa şaşmayın. Çünkü yetiştirilen nesillere hiçbir şekilde sen bir şey yapabilirsin şuuru verilmiyor. Adamsın denmiyor. Psikoloğa sor erkek misin kadın mısın diyecek hale getiriliyor. Ders çalışmıyor çocuk psikoloğa götürülüyor. Çok derse kapanıyor arkadaşıyla oynamıyor yine psikoloğa götürülüyor. Bu çocuk hep ders çalışıyor çıldıracak yahu. Amcasının çocuğu geldi oynamadı psikoloğa götür. Erken evlenmek ister çocuk 25 yaşında erken evlenmek ister psikoloğa götürülüyor kafayı mı oynattı cinsel sapık mı diye. 30 yaşına gelir evlenmez. Bunda bir şey var bunu psikoloğa götürelim denir. Psikolog her türlü ilacın adı. Psikoloji bilim olarak kök salmalı. Ama insanlığımızın yerini almamalı psikoloji. Erkekliğimizin yerini almamalı. Kadınlığımızın yerini almamalı. E şimdi ben Psikologa mı soracağım, sabah namazına kalkayım mı diye. Çocuğumuzun adı ne olmalı, psikolojiye uygun bir isim, sormalı mıyız? Abartılıyor. Bugün belki dikkat çekmiyor, ama şu anda, onlarca fakülte, binlerce psikolog mezun ediyor her sene. Bunlar iş bulacaklar. Nereden iş bulacaklar? O kadar doktor yetiştirilmiyor. Çünkü doktor, nihayetinde bir organla uğraşıyor. Kırığı çıkığı tamir ediyor. Ciğere ilaç pompalıyor. Ama bunlar söz üretiyorlar sürekli. 10 seans geleceksin, 10 seans sonra ne söyleyecek bana? Yani eşini idare et diyecek. Bu ancak, akli melekesinde sorun olan birisi için makuldür. Evet, aklını kullanamayacak kadar, sefih olabilir bir insan, ama bu toplumun geneline yansımaz. Toplumun geneli için böyle bir kural kullanamayız. Ama bu mevcut gidişatımız, adeta, belki 20 seneyi de bulmaz. Ben dişlerimi, sabahleyin mi fırçalasam iyi olur, olur, Kalkar kalkmaz yemekten sonra mı fırçalasam iyi olur diye psikoloğa soracağız herhalde. Bu her şeyden önce anne ve babanın hayattan koparıldığını gösteriyor. Anne baba çocuk yetiştirmiyorlar, yavru yetiştiriyorlar demek ki. Bu bir afet, afet bu. Anneler ve babalar çocuk yetiştiremiyorlarsa eğer, Anneler babalar o zaman okula kaydettirilip çocuk nasıl yetiştirilir öğrensinler. Çünkü annelik desteğini babalık desteğini dışarıdan birisinden almak olağanüstü bir şey olmalı. Yaramazlık yaptığı için çok televizyon seyrettiği için çok obazite olup yemek yediği için çok arkadaşlarını hakaret ettiği için onlarca sebepten bir çocuğu psikoloğa götürmek. Olmamalı. Bu abartıldığı sürece, abartıldığı sürece biz, annelik ve babalığı kaybediyoruz. Tıpkı ilaç sanayinde olduğu gibi, ki al bir ilaç, al bir ilaç, al bir ilaç, her saat başı bir iki ilaç al, ondan sonra da mezara konduğunda, kimyasal bir fıçı gibi koyuyorlar seni mezara. Bedenin kimyasal zehirlerle dolu. Çocuklardan uzak tutun ilacı yazıyordu kutularda. E şimdi tıp adamları çıkıp ilaçtan uzak durun diyorlar. İlacın olduğu gibi kendisinden uzak durun diyorlar. Akşam yatarken bir tas yoğurt yiyin, yeter size diyorlar. Sabahleyin bir bardak süt için yeter diyorlar. Ne oldu? tabii ortamdan çıkıp, kimyasal ortama intikal ettiğimizde, insanlığımızdan kaybettik. Bugün de, İnsan olarak irademizi, söz hakkımızı, konuşmamızı, nasihat hakkımızı, yönlendirmemizi, insan olarak Allah'ın bize yüklemiş olduğu görevlerimizi psikologlara havale etmemiz geleceğin afetlerindendir demek istiyorum. Asla ilimlerden bir ilim gereksizdir diyemeyiz. İlim, insanoğluna Allah'ın lütuflarındandır nimettir her nimet gibi bu nimette elimizde bulunmalı ama elimizde bulunan bu nimete tapınmamalıyız ekmek gibi görmeliyiz gerekli yiyeceğiz içeceğiz ama ekmeği önümüze koyup da secde ediyor muyuz ekmeğe gerçekçi olmak zorundayız bizi doktor yaratmadı bizi doktor yaşatmıyor Allah yarattı, Allah yaşatıyor. Doktor Allah'ın nimetlerinden bir nimet. Tıp Allah'ın lütuflarından bir lütuf. Bizim ailemizi, çocuklarımızı, iş ortamımızı, arkadaşlarımızı, şahsiyetimizi psikologlar oluşturmuyor, oluşturamazlar. Psikolog da benim gibi bir insan. Psikolog da eşiyle arası iyi değil, bana eşinle iyi ol diye nasihat ediyor ama kendi başı kel benim başıma merhem sürüyor o da insan çünkü yani psikologlar sorunsuz süper insanlar mı o da insan doktor da hasta oluyor bu gerçek belki ağır geliyor yani psikologun da sorunu var denebilir mi e, hocanın günahı olmuyor mu ya hepimiz insanız insanlığımızı bir kenara bırakıp bir proje üretemeyiz melek değiliz Cin değiliz, hayvan değiliz, insanız biz. Doktor da olsa kardiyologtur, kalpten gider. Onkoloji uzmanıdır, kanserden ölür. Doktor olsun, insan değil mi? Episkologtur, çocuğuyla arası iyi değildir. Herkese nasihat ediyor, kendi çocuğuna nasihati tutmuyordur. İnsanoğlu bu. Biz insanlığımızı ve insanlığımızın zorunlu gereklerini, Herhangi bir mesleğe satamayız. Bakkal bizim ekmeğimizi temin ettiği gibi, Fasulyeyi oradan aldığımız gibi, Yani bir maddi ihtiyacımızı ondan aldığı gibi, Şahsiyetimizi, irademizi kullanmamızı, Psikologtan alamayız. Psikolog gerekli mi? Gerekli. Ama, Ama, bu gereklilik ilacın gerekliliği gibi olmalı. 20 sene sonra 30 sene sonra yandım Allah psikologtan diye bağırmanın bir manası olmayacak. Kaybettiğimiz şey irademizi kullanma şahsiyetimizde ayakta durma kendi ayağımızda yere basmak özelliğimizdir. Biz insanız artı Müslümanız mükerremiz Allah bizi saygın yaratmış, ucuza mal edemeyiz. Bir bu. ikinci olarak da kardeşlerim, psikolog, sorunlu insanlarla uğraşsın diyoruz. Ama, hangi sorunlu insanlarla uğraşsın? Giderilemeyen, anne ve babanın tamir edemeyeceği, ağabeylerin, dedelerin nasihat etmesinin fayda etmeyeceği, bilimsel destek gereken şeylerle psikologlar uğraşsınlar. Biz bunun altyapısını hazırlayalım. Kibir, haset, suizan, gıybet, nemime, yalan ve bencillik gibi temel insan hastalıklarını ailece kökleştirdikten sonra kibri yani başkasını yok sayıp kendini büyük görmeyi eğitim olarak çocuğun üzerinde uyguladıktan sonra 10 yaşında o çocuğu psikoloğa değil psikiyatiğe bile götürsem faydası yok. Çocuklarımızı 3 yaşından itibaren bizimle konuşmaya başladıklarından itibaren bir asker gibi yetiştiriyoruz. Çok dikkatimi çekiyor. Adam diyor ki babamız bizi adam yerine koymazdı. 20 yaşında 25 yaşında hanımımın yanında bana tokat atmıştı. Evet bir nesil bu tersliği yaptılar. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Beş yaşında çocuğa yalvarıyor. Yavrum bir bardak suyu getirir misin? Kalkamıyorum çok benim ağrıyor rica ederim yavrum. Hadi canım benim Allah'ını ha. Ya bu kadar birleşmiş milletlere yalvarsaydın sana bir tanker su getirirdi. Bakınız nezaket başka şey. Çocuğa sen putsun demek başka şeydir. Çocuğumuz medeni olsun, nazik olsun... Ama bir önceki nesil getir lan şu suyu diyordu diye. Biz şimdi ne olursun bir bardak su ver karşılığında şöyle yapacağım ileride ben de sana getiririm diye yalvarmanın gereği yok ki. Getir şu suyu da deme ben su istiyorum yavrum de. Bu 10 sene bu sözleri duyan çocuğun 10 sene sonra yalvarmadıkça senin hiçbir sözünü yerine getirmeme sonucu getiriyor. Ondan sonra elbette psikoloğa götüreceksin, bu hiç söz dinlemiyor diyeceksin. Az yalvarıyorsun, niye dinlesin? Hala getirir misin diyorsun, hala yapar mısın diyorsun, hala uyur musun diyorsun sen. Öyle olur mu? Ne olursun uyu, her saat başı 5 dolar sana uyursan diye yalvaracaksın. Böyle başladın çünkü, böyle başladın. Çok affedersiniz, lütfen tuvalete gider misin yavrum, çok sıkıştın herhalde. Tuvalete gider misin diye yalvardığım bir çocuk seni niye dinlesin sonra önceki kabalık eksi yüzdü e bu buradaki aşırılık da artı yüz oldu bunun ortasını bulmamız lazım bir örnek olarak bunu zikrediyorum çocuklarla evde nasıl konuşuluru özellikle zikretmiyorum e psikoloji sadece çocuk sorunu değil tabi e aynı zamanda Psikoloji büyük insanlarla da uğraşıyor. Ortaklar psikoloğa gidiyorlar be. Biri bir, bir kattaki psikoloğa gidiyor, öbür öbür kattaki psikoloğa gidiyor. İki ortak birbirini şikayet ediyorlar. Neden? Çünkü Allah, cehennemden korkar gibi yalandan kaçın demişti. Sizin şirketinizde yalan duruyor. Size psikoloğun yapacağı hiçbir şey yok. Kapı ve pencere açıkken, yaktığın soba seni ısıtamaz. Allah dedikodu haramdır ha demişti. Gıybet yani bir insanın arkasından konuşmak ölmüş etini yemek gibidir demişti. Siz ortaklar olarak birbirinizin arkasından bal gibi konuşuyorsunuz. Psikolog size ne yapsın? Önce Müslümanca şahsiyetimizi oluştururuz. Müslümanca bir hayat yaşarız. Gıybetten, kibirden bencillikten, egoistlikten ve benzeri afetlerden kendimizi koruruz böylece doğal yaşamış oluruz nasıl tıpta kimyasal sorun oluşturuyor doğallığımızı bozuyor yalan, kibir, haset, suizan, gazap, sinirlenmek e bunlar hepsi kimyasallar işte İnsanlığımızın kimyasalları bunlar bir aile, bir mekan önce yalandan arındırılmalı, suizandan arındırılmalı, kibirden, gururdan ve benzeri şeytani hastalıklardan arındırılmalı. Bunu yapmayan birisinin e, psikologtan da alacağı şey e, yok demektir. Sözümüz bizim nedir kardeşlerim? Psikolojiyi ilim olarak bırakalım tıbbı da ilim olarak bırakalım, ihtiyaç kadar ilaç alalım, ilaç için yaşamayalım, zaruri durumlarda psikologdan destek alalım, ne iyi biçeceğimizi, ne konuşacağımızı psikologdan sormayalım, ya da eğitimimiz bu işe yarasın, biz çocuk eğitirken, Dengeli, sorumlu ve Rabbani genç yetiştiriyor muyuz ona bakalım? Dengeli demek ne demek? Kız çocuğunu kız çocuğu gibi, erkek çocuğunu erkek çocuğu gibi yetiştiriyor muyuz? Mesela 5 yaşındayken kız çocuğunu erkek misafirlerin yanına gitme yavrum sen, annelerle bakalım diyebiliyor muyuz? Oyuncak alırken bu erkek oyuncağı buna sen tutma deyip dengeli yetiştiriyor muyuz? Kız çocuğunun saçını tıraş ederken, erkek çocuğunun saçını uzatırken denge sağlayabiliyor muyuz? Erkek çocuk bir kız arkadaşının taklidini yaparken tepki gösteriyor muyuz? Bu kız şakası sen bunu yapma diyebiliyor muyuz? kıyafetlerini alırken çocukların bu erkeğe benziyor, bu kıza benziyor diyebiliyor muyuz? Denge. Yaşına uygun gıda, yaşına uygun din bilgisi, yaşına uygun sosyal kültür bilgisi verebiliyor muyuz çocuğa? Dengeli çocuk yetiştireceğiz. Sorumluluk aşılayabiliyor muyuz? 25 yaşına gelmiş, haza sütlük kokutuyoruz çocuğun ağzında. Niye çocuklarımıza doğdukları günden itibaren adamlık yaşı 17'dir yavrum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 17 yaşında ordu kumandanı yaptığı bir çocuğu diyebiliyor muyuz? Elbette kanunlar her şeyi sınırlayınca bir hocanın düşüncesini beyan etmesi de kıyamet koparıyor tabii. Ama kıyametin aslında helal bir söz söylemiş olmak istiyorum ben kardeşlerim şeriatımıza göre adamlık buluğ çağı ile beraberdir buluğ çağı 12 yaşında başlayabilir 13-14 olabilir 15 yaşından itibaren İslamiyet her çocuğu adam sayıyor mer'i hukuk sistemleri ise 18 yaşında adam sayıyor Sadece bir çelişkimiz ortaya çıksın diye örnek zikrediyorum. Değerli kardeşlerim, bu topraklarda 20 milyona yakın genç var. Bunları sadece 18 yaşında adam sayabiliyoruz biz. 18 yaşından önce çocuk sayıyoruz şeriatımız ise 15 yaşında adam oldu bu diyor namaz kıl diyor oruç tut diyor hacca gideceksin diyor harçlıklarını biriktirdiysen ölçüye geldiyse zekat vereceksin diyor birisinin arabasının lastiğini patlattıysan ödeyeceksin diyor yoksa hapse alırım seni diyor 55 yaşıyla 15 yaşını bitirdiği gün aynı bizim dinimize göre Uzun matematik hesaplarına gerek yok. İslam, dinimiz, hacca gidip tavaf ettiğimiz, Kabe'den bize gelen dinimiz değil mi? 15 yaşında adam bu diyor. Bizim mer'i anlayışımız da 18 yaşında diyor. 20 milyon gencin, bu 15 ile 18 arasında bizim çocuk, Allah'ın ise büyük gördüğü o 3 senesi nasıl çarçur edildiğini görüyor musunuz? Bize göre çocuk, Allah'a göre adam, adam hem de, 20 milyon genç varsa, bunların her birinin 3 sene, gecikerek, standart adam, pozisyonuna getirildiğini varsayarsak, kaç milyon seneyi, Durup dururken zayi ettiğimize dikkat edin. Ondan sonra da 17 yaşında çocuklara ordu niye teslim edemediğimizi, 25 yaşında çocukların hala niye ağzının süt koktuğunu bakın. Çocuğu 25 yaşında salsan üniversite amfisini dağıtacak. Şehveti kudurmuş. Her türlü fikir var, her türlü isyan var, bir tek adamlık yok. Niye adamlık yok? E psikolog henüz buna adam demedi çünkü. Onay gerekiyor. Hayır kardeşim. 15 yaşını doldurdun ve bir saat geçtiyse adamsın Allah katında sen. Peygamber aleyhisselam böyle adamsaydı insanları. Ama bu anlayış. Hadi diyelim laik sistemlerde yok. Fransa'ydı İsviçre'ydi uygun bulmadılar bunu. Biz Muhammed ümmetiyiz aleyhissalatü vesselam. Niye ailemizde bu anlayışı yerine oturtmuyoruz? Bunun faturası işte psikolog desteğidir. Biz 15 yaşından itibaren adam saymamız gerekenlere hala kısa pantolon alıyoruz. Hala çocukturlar diye amcasının kızıyla bir evde oynamasına izin veriliyor. Gelsin psikoloji şimdi. Gelsin tabi. Ama önce anneye babaya psikolog gelsin. Adamlık, annelik, babalık mefhumunu önce öğrensin. Çocuklarımızın bir kabahatini bulamıyorum ben. Kırk kere deli denene deli oluyor da, dört bin kere çocuksun deyince, niye çocuk olmasın o? Herhalde altmış yaşında insana da, sen çocuksun sen çocuksun birkaç yüz keredensin inanır o da çocukluğa başlar herhalde. Bir balon alıp şişirir orta yerde. Bir idrak sorunu yaşıyoruz kardeşlerim. Bu yaygın sekularist kültürün baskısından olabilir. Ama bizim de hoşumuza gidiyor. Biz de böylesinden mutluyuz. Çaktırmadan kabahat laiklerin nasıl olsa, ama bizim de hoşumuza gidiyor. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Her bir insan sadece peygamber olamaz. Peygamberlik kapısı kapalı. Bunun dışında doğurduğumuz çocuğun olmayacağı hiçbir kaliteli isim yoktur. Peygamber olamaz. Filan meşhur evliyadan olabilir mi? Bal gibi olur. Benim çocuğum olabilir. Filan büyük kahraman olabilir mi? Hiçbir sakıncası yok olabilir. Niye olmuyor? İstemiyoruz ki. Bir, bir soralım psikoloğa olabilir mi acaba diye. Korkarım da öğretmenler yakın zamanda hangi çocuğa kaç puan vermesi gerektiğini de psikoloğa soracaklar herhalde. Yani çocuk Doğru cevap yazsa bile yetmeyecek. Psikologa sorulması lazım, kaç verilmesi lazım diye. Biliyorum. Bu sözlerim ağır kaçıyor. Allah lütfeder de bir 20 sene sonra da bu sözler dinlenirse ağır mı kaçıyor, hafif mi kaçıyor görülecek. Gereksiz yere bu uçurumdan kayıyoruz. Kardeşlerim Kur'an'ımız ve onun şeriatı bizden dengeli bir hayat istiyor. Biz ne toplumcuyuz ne bireyseliz. Biz ne ruhçu bir insanız ne maddeci bir insanız. Biz ne mütevazilikten paspas olmuş bir insanız ne de kibirli bir insanız. Biz... Ne hür mantıklı Her şeyi hür düşünen birisiyiz Ne de Köleyiz Dengede insanız biz Yeri gelir Toplum için yaşarız Yeri gelir Bireyselliğimizi Dinimiz ve canımız gibi değerli görürüz Yeri gelir Ruh dünyamıza teslim oluruz Yeri gelir Dağları deleriz Maddecilik de yaparız Aşırılığına kaçmayız bunun. Mütevazi oluruz, zelil olmayız. Gururlu, vakar, saygın bir insan oluruz. Biz, hürriyetimizi satmayız. Ama hürüz diye de, dik başlılık yapmayız. Hürriyetimizi, anne ve babamıza karşı kullanmayız. Hürriyetimizi dinimize karşı kullanmayız. Hürriyetimizi bizim gibi denk olan, bizim gibi insan olanlara karşı kullanırız. Ben de hürüm deriz. Bunun için biz ailemizde bu mantıklı insanlar yetiştireceğiz. Kendi mantığımızda bu olacak. İradesi güçlü, kendisine güvenen, Allah'ın kullarından bir kul olduğunu, karşısındakinin de Allah'ın kullarından bir kul olduğunu düşünen, Dolayısıyla hak ve hürriyetlerinde Allah'ın belirlediği çizgileri kullanmaya mecbur olduğunu düşünen insan oluruz. Çocuklarımızı böyle yetiştiririz. Buna rağmen beynindeki bir arızadan dolayı çocuğumuzu nörolojiye de götürürüz, psikoloğa da götürürüz. Ayrı bir konu. Ama psikoloji ekmek peynir gibi tüketilmemelidir. Nihayetinde psikoloji dört yılda alınan bir eğitim olduğuna göre, her anne baba, bunun özet eğitimini almalı, ön psikoloji bilmelidir. Hukuk ilmi de, hakim savcı olmak için, dört senede öğreniliyor, ama vatandaşlar, vergi dairesindeki haklarını biliyorlar değil mi? Hastalık da, altı senelik bir tahsilden sonra, doktorluk diye bir yerde tedavi ettiriliyor, ama soğuğun üşüttüğünü, Yara kesilince parmağa basılıp akıtmasının, kanın akmasının engellenmesi gerektiğini basit tıp bilgisini hepimiz biliyoruz. Psikolojinin de basit kurallarını, insanca davranma ilkelerini bilmeye mecburuz kardeşlerim. Hayatımızı, hatta dindarlığımızı, din anlayışımızı, insani kimliğimizi bir başkasının desteğiyle yaşayamayız. Bir başkası bizim için namaz kılamadığına göre Bir başkası bizim içmemiz gereken ilacı içemeyeceğine göre Biz de psikologun desteğiyle değil Kendi irademiz ve insanlığımızla aile düzeni kurmalıyız Çocuk yetiştirmeliyiz Arkadaşlık ilişkileri sürdürmeliyiz Ortaklık devam ettirmeliyiz İnsanlığımız bunu gerektiriyor Müslümanlığımız bunu gerektiriyor bunun için kardeşlerim, devlet psikolojiye yatırım yapmalı, psikolog yetiştirmeli ama yetiştirdiği çocuklarda İmam Gazali'nin ihyasından tevazuyu öğretmediği sürece, Müslüman doğru adamdır, emin adamdır öğretmedikçe, mümin mümine insana karşı müsamakardır demedikçe, Allah'tan sonra en büyük hak sahibi anne babadır, anne babayı çiğneyenin cenneti yoktur demedikçe, sabırsız hayat yaşanmaz diye bir kural koymadığı sürece, iffetli namuslu olmadığı sürece insanlığın parçalanır demediği sürece, ilim sadece fakültelerde değil, hayatın her yerinde her zaman insanın silahıdır öğrenmeye devam et demediği sürece, ve, kalbin Allah'la olsun rahat et, yoksa çıldırırsın diye bir eğitim vermediği sürece, psikoloji hiçbir işe yaramayacaktır. Çünkü, psikologların uğraştığı insanlar, tevazuyu kaybetmiş insanlardır. Anasını babasını arkadaş gibi gördüğü için, anasını babasını şikayet etmek üzere, psikoloğa gelmiştir muhakkak. Allah'ı bulamayan bir kalp sahibi olduğu için, onun kalbi, bir iğne deliğinde sıkışmış kadar daralmıştır. Çünkü sabah namazı kılmayı bilmiyordur o. İstiğfar etmeyi bilmiyordur o. Ayet-el okuyup rahatlamayı bilmiyordur o. Felak ve Nas suresini okuyunca kendini göklere kadar yükselmiş kanatların sahibi olarak görmeyi beceremiyordur o. Ya Rab, ey Rabbim ey beni yaratan Allah'ım demeyi beceremeyen birisi olduğu için, doktor bey, doktor hanım demek zorunda kalmıştır. Ya ey beni yaratan Rabbim, ey rahman olan Allah'ım, ey rahim olan Allah'ım diyecek, ya da doktor bey diyeceksin, psikolog hanım diyeceksin, evet birine sığınacağız ama, sığındığımız bizi yaratan Allah olsun. Bizim gibi yiyen içen, bizim gibi uyuyan bizim gibi yorulan birisine niye sığınalım biz kendi ayaklarımla yürümem varken niye baston kullanayım diye düşünmemiz gerekmiyor mu burada bu çizdiğimiz çizgi kardeşlerim herhangi bir şekilde sadece dua edersem yeter yemeğimde gökten iner diye düşünmeye sevk etmiyor bizi Yemeğimiz zaten var. Açlık diye bir sorunumuz yok ki bizim. Zaten evlerimiz var. Sorun yediklerimiz patlatıyor bizi. Evlerimiz hapishaneye döndü bizim. Evinden çıkıp insanlar soğuk havada parkta niye oturuyorlar? Çünkü evdekileri gördükçe sinir krizleri geçiriyor. Birbirimize tahammülümüz yok. Eşler birbirine tahammül etmiyor. Evlat babasına baba evladına tahammül edemiyor. Neden? Çünkü başta dedik ki dünya benim, benden başkası bu dünyada yok diye tapınmaya başladık bu dünyaya. Kendi çocuklarımız bile evimizde fazla görünmeye başladı gözümüze. Bizi doğuran, büyüten annelerimiz, babalarımızı gereksiz görmeye başladık. Hele bir de hastalanırlarsa, He de sorunları olursa hiç dayanılmaz oldu annelerimiz babalarımız. Halbuki dünya faniydi. Üç gün beş gün burada kalacaktık. Cennetlere gidip rahat edecektik. İmanımız buydu bizim. Hala böyle inandığımızı söylüyoruz ama pratiğimiz böyle değil. Bu sefer işte uyuşturucu haplara müptela olduk. Yeşil reçeteli ilaçlar olmadan yaşayamaz olduk. Neden Gencicik kızlar evlendikten bir ay sonra ilaç kullanarak ancak rahatlayabiliyorlar. Çünkü bu sahtekar dünya, bu yalan dünya. Evleneceksin, evinin kraliçesi olacaksın, adamı istediğin gibi hizaya getireceksin, nefes alma desen nefes almayacak, erkek önünde secde edecek diye inandırmıştı ona. Dizi filmlerde hep bu hikayeler oynuyordu. O zavallı da zannetti ki düğünden sonra emrimde filanca süvari askeri birlik bekleyecek. Biz de evde kraliçe gibi yaşayacağız. Hep kraliçe hep prenses mübarek. Evlendi iki hafta sonra baktı ki adam ağa gibi karşısında dikildi. Bu saatte nasıl uyuyorsun sen dedi. Uykudan sorun başladı. Gitti psikoloğa baktı ki psikologda kendisi gibi 20 kişi sıra bekliyor senin derdin ne kız burada bizimki bela senin derdin ne benimki dövdü seninki ne aman Allah'ım hep böylemiş bu dünya zannetti bu dünya böyle değildi bu dünya böyle değildi Allah'ın peygamberi Nuh Aleyhisselam kendisine asırlarca ben mümin değilim senin peygamberliğine inanmıyorum seni sevmiyorum belki diyen bir kadını bile boşamadı psikoloğa da gitmedi bu dünya böyle bir dünyadır. Lut aleyhisselam gibi, İbrahim aleyhisselamın, amca çocuğu bir peygamber olduğu halde, onun en can alıcı ahlak, düşmanlığı ile itham edilmesine neden olan, suçlar dosyasında, karısı bulunduğu halde, o karısını boşamayı hisset, hiçbir zaman ihtiyaç hissetmedi. Boşuyorum seni mendebur kadın git demedi. Neden? Çünkü bildi ki hayat böyledir, bu dünyada böyle yaşanacak kanun bu zaten. Onun için henüz doğum yapmamış genç kızlar, genç kadınlar bile kullandıkları ilaçlar yüzünden yapacakları doğumlarda sakat çocuklar doğmasına neden oluyorlar. Dünya bizim zannettik, baktık ki elimizden çıkıyor, çıkınca ilaca mahkum olduk, delirdik. Halbuki dünya Allah'ındır, biz bu istasyona geldik, bineceğimiz aracı bekliyoruz, benim aracım gelmedi, gelince binip gideceğim diye düşünseydik, böyle düşünüp rahat eden peygamberler gibi biz de rahat edecektik. Kardeşlerim, eğer bu düşünceye sahip olamazsak, hepimiz bilelim ki, bizi psikolojide kurtaramayacaktır. Çünkü psikolojinin yapacağı çok şey yok. 3 seans 4 seans dikkatli ol şöyle ol böyle ol diyeceksin. eşini de getir onunla da bir konuşayım diyecek. Eşi de ben deli miyim ne işim var psikologta diyecek. Sen git sen delisin zaten diyecek. Bu kadar. Bu uzun sürerse psikologu da psikoloğa götüreceğiz tabi. Bakacak ki fayda etmiyor sözleri. Bu fasit yuvarlak daire var ya bu fasit daire var ya, bir yerden bozulmalı, ve bunu müminler bozmalı, Allah'a sığınarak, Rabbimizin himayesine girerek, Kur'an terbiyemize sahip olarak, çocuklarımızı Kur'an'a feda edilmiş çocuklar olarak yetiştirerek, bir yaşında ama, 15 yaşında Allah'a teslim olacak bu yavrucağız, diye şuurlu bir şekilde, elle tutulur bir programla çocuklarımızı yetiştirelim, onlar anne baba tanısınlar. Bir önceki neslin hatasına düşmeyelim biz. Bizillahi Teala ölürken bile huzurlu ölen bir nesil oluruz. Ölüm bile bizim için ürkütücü olmaz o zaman. Ahireti düşünürüz, ölümden korkmayız. Nere gidiyoruz korkusu bizi rahatsız eder. Öleceğiz Şuradan ayrılacağız, bundan ayrılacağız diye değil. Farkımız bu biz zaten. Ümmet olarak farkımız bu bizim. En baştaki söze tekrar dönüyorum kardeşlerim. İlaç gerekli. Ama ölçüsüz ilaç insanlığın baş belası. Silah sanayi gibi ilaç sanayi de başımıza dert oldu. Şimdi döndük psikolojiye geldik. Psikoloji gerekli. Çünkü insan idare etme sanatı gibi bir şey bu. Ama bu sorunlu insanlar için gerekli olmalı. Her gün psikoloğa gitmenin, psikolog danışma hattı diye bir hat açmanın gereği yok bu dünyada. Eğer gerekli ise Allah'ı tanımayanlar akşam Fatiha suresi, ayet-el kürsi, amenel resulü, felak ve Nas suresi, İhlas suresi, okuyup yatmayı bilmeyenler, sabahleyin evden çıkarken, merdivenlerden inerken, bu sureleri okumayı bilmeyenler, psikoloğa gitsinler. Tuttu her şeyi besmele ile tutan, rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, bismillahirrahmanirrahim diyerek gözüne tutanın, psikologla ne işi olacak? Tuvalete girerken bile sol ayakla girme. Çıkarken sağ ayakla çıkma. Eve girerken sağ ayakla girip çıkarken sol ayakla çıkma kültürü almış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesini görmüş bir nesil için sorun olur mu hiç? Biz insanız, kuluz. O da Allah'ın kulu. Ben de Allah'ın kuluyum. Üç günlüğüne varız bu dünyada dördüncü gün hiçbirimiz olmayacağız diye rahat etmiş bir insan insana bu şekilde bakmış Allah'ın kulu diye bakmış bir insanın derdi olur mu hiç annem ve babam beni kesseler bile İbrahim'in İsmail'i kesmek istediği gibi ben onlara bir şey diyemem zira onlar Allah'tan sonraki en büyük hak sahibi ben de diyen biri anasından bunaldığı için psikoloğa gider mi insan anne, baba, bu çocuğu doğurdum diye Allah bana cennet verecek diye inandıktan sonra, çocuğunu şikayet etmek için psikoloğa gider mi hiç? Kardeşlerim, söyleyeceğim söz şudur. Geliniz, psikoloğa gerçekten muhtaç mıyız? Bunu bir düşünelim. Bize dinimiz, şeriat terbiyemiz yetmeli değil miydi?